Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da NeuroBlog Bey'inizden Geçen Her Şey programıyla karşınızdayız. Ben Taner Yılmaz. Ben Onur Erpat, merhabalar. İlk yayınımız, o yüzden hem heyecanımız da sizinle paylaştığımız bir yayın olacak bu. Öncelikle bir uzaktan bağlantıyla yayını kurduğumuzu söyleyerek başlayalım. Ben İstanbul'dayım, stüdyodan sesleniyorum size ama Onur uzaktan bağlanıyor olacak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 Uzak bir konu değil, yıllardır işte açık bilinç hala devam ediyor. Zamanında Hakan Gürüt'ü, Ulus Tanrı'da ön yaptığı açık beyin ve beyin kültürü gibi programları böyle hevesle daha şeyken, bir tüpa bir öğrenciyken takip ederdim ben o zamanlar. Ve bunun üzerinden aslında şöyle bir durum var. Yani açık radyoda bu insanın davranışlarına dair bir program, insanın davranışlarının nedenlerine dair bir program. Yapma şeyine bugün başlamış oluyoruz. yani onların aslında ben birimediği geleneksel bir de devam olduğumuz düşünüyorum açık radyoda bu anlamda. Evet. Tabii çok heyecanlıyız bir yandan çünkü kolay bir yük de kolay bir şey de değil aslında yani Hakan Giridü Oğuzhan da gibi insanlardan sonra onların yaptığı ne programlarından <gülüyor> ve beyin kültürüze ne yaptığı programlardan sonra Nöroblok da burada devam etmek çok büyük bir yük ve onur aynı zamanda. ama bir yandan da bu yük bir şeyi getiriyor yani hani iyi programlar yapmak konusunda bizi heveslendiriyor ve bize güç veriyor aslında. demek isterim aslında. Bunlar bence açık açısından da hani çok önemli programlardı. Ben bir açık radyo dinleyicisi olarak konuşacak olursam bu anlamda biz de bu onun yolda devam etmek istiyoruz aslında.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 demek olması örneğin e, ta belki Hipokrat'ın isimlendirdiği zamandan beri insanın niye o ve nasıl böyle davrandığı ve davranışları nelerin şekillendirdiğini düşünmeye bir eğilimimiz var. O zaman işte o o, ki, o zamanki şartlardaki bilimsel paradigma diyebileceğimiz açıklama buydu. Yani kara safra artınca insan depresif Dan başlayan bir e, geleneğinde devamı diyebiliriz. Aslında birazcık daha e, şeye eğilmeye de e, bir niyetimiz var. E, i̇şte sosyal psikolojik fenomenlere de bunların içinde işte e, insan nasıl e, işte bu ruhsal hastalıkları yaşıyor da nörojik e, problemlerden uzun verip, oluyordan başlayıp e, sonrasında... Aslında nasıl oluyor da işte satın almada bana şimdi şekillendiriyor kararlarını nasıl veriyor ne kadar özgür bir iradesi var e, gibi sorularda aklımıza geldi bugüne kadar sonrasında da gelecek gibi. E, biraz belki e, e, evrimsel açıdan insanın şekillenmesini yine belirleyen e, fenomenler ve sosyal evrimde önemli mesellerden birisi gibi görünüyor.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 ...programı vardı için? Oral ve Şanal Aydan'ın... ...bu yayın döneminde, ikinci yayın döneminde... ...veda ettiler. E, şimdilik açıklarıyor. Orada da mesela çok güzel anlatılırdı... ...bu işte melankoli... ...meselesi ve oradan... E, ...bilimin geldiği nokta... E, ...psikiyatrik hastalıklarla samat ilişkisi... E, ...yani... ...evet yani bu... ...mesele neden önemli hani... ...diye girebiliriz belki... ...her gün tartışıyoruz işte... ...evet popüler bilim, e, popüler bilim bundan... ...nereye ben. denk geliyor... <gülüyor>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 İşte çok sürekli başka iddialar, her gün beyinle ilgili aslında yeni bir iddia atılıyor. Bazen biz var bile varmıyoruz bunun beyinle ilgili olduğunu. Bazen çok açıkça farkına varıyoruz. İşte hatırlamak, unutmak ya da mesela beyin gücüyle zayıflamak mümkün mü? Ee, gibi bir şey. Baya ilgi Yakın çekici konularımız başka. konularımız olacak yani. Bu konuları aslında açık radyo dinleyicileriyle tartışmak, tartışarak konuşmak istiyoruz.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 Ama bugün geldiğimiz noktada aslında duyguların bu kadar da önemsiz olmadığını, e, duygularla verdiğimiz kararların, daha doğrusu duyguların kararlarımızı o etkisinin e, sandığımızdan büyük olduğunu e, görüyoruz. Ve sinir çalışmaları da son dönemlerde e, bunu onaylıyor aslında. Bu e, enteresan bir durum. Bunun üzerine de evet... E,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 Suit, Dutch pink on a downtown train Two dollar pistol but the gun won't shoot I'm in the corner on a pouring rain Sixty men in the dead man's chest And I've been drinking from a broken cup Two pairs of pants and a half fist I'm full of bourbon and I can't stand up Hate little bird, fly away home Your house is on fire, children Hey little bird, fly away home, your house is on fire Children are alone She foot broke apart one Morgan's head And I'm stepping on the devil's tail Across the stripes of a full moon's head And through the bars of a Cuban jail Black with -like fingers on a purple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 Merhabalar tekrar 94.9 Açık Radyo'da Blok Beyninizden Geçen Her Şey programıyla e, karşınızdayız. Ben Taner Yılmaz. Merhabalar ben Onur Ertas e, Duygulardan bahsederken bir müzik yarısı verip Şimdi e, duygulara geri dönmüş olduk e, İlk programımız iki haftada bir burada olacağımızı söylemedik galiba Onu da söyleyelim iki haftada bir salı günleri e, karşınızda olacağız e, Evet Bu yüz ifadelerinin gösterildiği e, Deneyler var Ve bunlar gerçekten insanın e, Yargılamaya e, gidebileceği kadar Uzun bir süre e, içermiyor Örneğin içinde hani ee, bir şey yok insanlara neden bunu yaptınız ya da neden bu seçeneği e, işaretlediniz, neden bunu tercih ettiniz diye sorulduğunda da işte öncesinde görülen resme dair bir çıkarımları yok örneğin ama e, davranışlarını bu biçimde şekillendirebiliyorlar. Bu şunu gösteriyor aslında bize örtük biçimde e, bizim e, kararlarımızı etkileyen ve çok değerli hani,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 Yani temelde duygu sistemi yani duygularımız bize karar almada çok önemli bir şekilde şeye fiyatı çoğu durumda doğru bir şekilde yönlendiriyor. Çok ender bazı durumlarda da ya da ender demeyeyim ama bazı durumlarda bizi kötü kararlar almamıza yönlendirebiliyor bizi. Evet, ee, ya da niye öyle yaptığımızı sonradan anlayamadığımız e, şeylere yol açabiliyor. Burada da aklıma aşk geliyordu. E, aş, aşık olmanın da rasyonize edilebilen ve çözümlenmeye çok çalışılan bir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 yani nasıl tanımlayabiliriz bunu sinir bilimsel anlamda aşkı? Hem bunu konuşacağız, yani beyindeki devrelerini detaylı konuşacağız. Hem de tabii ki sosyal bir fenomen olarak aşkı konuşacağız. Bu da planladığımız programlardan bir tanesi önümüzdeki sayılar için. Belki oksitosin bile konuşabiliriz evet. <gülüyor> bunun çerçevesinde ama aşkı oksitosinle indirgeyip indirgememe konusunda da ben ele alacağımızı söyleyebilirim eğer.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 e, haklı olarak çok korkuyor çünkü e, yani senin de diyeceğin gibi yani insan insan olmaktan çıkaran şeylerden biri çok e, az hastalık var e, Alzheimer ya da genel anlamda demans bunlardan bir tanesi ve bu gerçekten korkulacak bir şey e, bunun nöroblok podcast bölümlerinde de daha önce çok işledik nöroblok'un ofisinde de çok fazla yazdık e, yaşlanan beyinde ne oluyor e, ve bunu nasıl tersine çevirebiliriz ya da nasıl değiştirebilir. Gazantıyı yavaşlatabiliriz en azından. Bunları da mutlaka konuşmamız gerekiyor. Konuşacağız diye düşünüyorum. müzik haftalarda Evet bir yandan da sadece sağlık programı gibi, yani sağlık programı olmak gibi bir şeyimiz, hedefimiz yok zaten. Hani daha bu fenomenleri tartışmaya açmak gibi bir meramımız olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede estetik algıya ilişkin de çok fazla fikir var aklımızda. Meraklı, kendimizin de takip ettiği ve sizinle de paylaşmak istediğimiz bunlardan birisi yani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 gibi ya da nöro hukuk gibi çok daha sosyal bilimler alanında kayan bir çerçeveden bahsediyoruz. Evet, ee, film izlemekten bahsetsin nöro sinema e, üzerine çok artık iyice büyüyen bir kültüyat var. Kendimizinki e, yani o birlikte bir filmi izlerken acaba beynimizde benzer şeyler mi oluyor ya da benzer şeyler olan insanlardan mı acaba hoşlanıyoruz bir yandan da e, diye aklıma geliyor benim hani iki aşık ya da e, biri bir, e, birine aşk olduğu zaman hemen böyle bir sinemaya davet etme e, <gülüyor> olur genellikle yıllardan beri belki işte, <gülüyor> Muhallebiçler de vardı beri. eskiden evet eski Amerikan <gülüyor> filmlerinden beri e, bunun gerçekten hani sinemayla aşk arasında böyle nöro sinema olarak adlandırabileceğimiz e, bir beyinle ilgili bir altyapısı var mı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 Umarım beğenirsiniz değil Evet. Bugünkü süremizi doldurduk. Tanıştığımıza şimdiden çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, açık radyoda olduğumuza da çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Peki. Hoşçakalın.